Yani seansları diyelim. Sondan ikincisiyle iki tane daha şimitle ilgili seans yapacağız. Ondan sonra benyemine geçeceğiz. Ee, bir sonrasında kastölyansı. Umarım şimitten sıkılmadınız ama şimitin toplam külliyatı e, Türkçedeki birkaç şimdisine nazara oldukça hacimli. Yani şimdikten malzeme çokça çıkar ve ondan sadece ana akım yerleri görmeye çalışıyoruz ama alt yerler üzerinden de çalışıyoruz ve e, şimdiğin özel, özellikle de eleştirel perspektifine politik olan bakımdan eleştirel perspektifine çizmeye çalışıyoruz çünkü her şeyden önce. Onu, e, şunu rahatlıkla söylediğimiz ki yani felsefe etkinliğiyle uğraşıyorsak felsefenin hangi dalı olursa olsun ki bunu sırf felsefe için de değil, edebiyat için de sanat için de sanat için de sanat için de söyleyebiliriz ki, sanat ya da felsefe e, var olan hazır kalıpları e, eleştirdiği yerde sorgulamaya başladığı yerde ya da onları daha çok kırdığı ölçüde görevini icra etmiş olurlar hep e, Şükran Moray'ın örneğin e, performanslarını e, sanatçı olarak çok felsefejinin tabiriyle benzetini bu yüzden çünkü Şükran Moray eleştiri yaparken e, eleştiri oldukça bağlamlarını oturtarak yapmayan gayetler e, herhangi bir konu herhangi bir şey değil. tam da o konunun eleştirilmesinin en zor olduğu yerde yaparak eleştirmiş yani eleştirisi bağımlan ve karşısına hazır duran e, kalıplara e, rektir. Dolayısıyla sık, sık başına derne giren bir sanatçı rop ile çizgi yapı çok e, bir kısmında. E, bir nevi e, gerçek düşünce düşüncede ve asli anlamda kritik dediğimiz eleştiri dediğimiz unsur da e, bu derde zorlukla yapılan ve konformist kalıplara sığmakla zorlayacağı bir unsur. Bu girişi, e, tabi bugün bahsedeceğimiz parlamenter demokrasinin krizi mekni yaparken vurgulalımı sebebi Şimd'in öncelikle bu metni yazdığı 1920'li yıllardaki, 23 yılı bu mekni tarihi 1920'li yıllardaki konjonktürü düşünerek başlamamız gerektiğini e, belirtmek için yaptım özel bir bağlamda yapılıyor. Yani iki dünya savaşı arasında ve yani geniş dünya savaşı arasında bir e, kriz adına eşitliği özellikle Weimar Cumhuriyeti e, diyebileceğimiz şey, Weimar Cumhuriyeti'nin e, içinde bulunduğu krizi ve bu krizdeki çeşitli stratejileri eleştirme amacıyla yazdığı kitaplardan bir tanesi. E, geçen hafta da onu söylemiştik şimdiden teoloji, politik tezleri için söylemiştik. Bu, bunu tekrar fayda var. Elçimin yani herhangi bir tür eleştirisine o e, bağlamlarından koparıp özel bir Türkiye konjonktürüne sokma gibi bir adet e, maalesef söz konusu özellikle. E, o yüzden neye yanıt verdiğini, neye tam neyi tam olarak eleştirdiğini e, dikkatle incelemek gerekiyor. Bağlamsız bir şekilde şimdi yani burada şu cümleyi söylüyor. Alalım 2010 yıllar Türkiye'sine aynen. Onu uygulayalım bir bir tavır, ee, hem felsefe açıdan hem tarihsel açıdan çok uygun olmayan bir tavır. Yani öncelikle kavramlar e, canlıdır. hareket böyle, yani böyle statik bütün anlar ve bütün koşullar için yaratılmış bir felsefi kavram. En ee, azından felsefe içinde çok mümkün görünmüyor. Uçak, şimdi öğretmeniz yani, İtalya'nın çizim ve Rusya'dan bol şey izniyle yükseldiği bir <gülüyor> Onların müsabakaları tabii onların da bir eleştirisi bu metninde bolca. Ee, fakat tabii ilk etapta eleştirilen payını alan kısım e, liberal demokrasi kavramı. Yani her şey önce. Şey, bunu bu ezberdikleri liberalizm ve e, ağır bir dinle eleştirdiği e, metinlerden tersi e, ve Shmitz her şey önce eleştiri görevini yerliyor buradaki kriz metninde yaptığı argümantasyonda ne demek eleştiri görevini inşa ediyor? Şimdi buna karşı bir şey söylemiştir ya da başka bir e, politik e, praksis önermiştir şeklinde başlamak gerekiyor. Aksine burada e, liberal mantığın içindeki çelişkiyi nasıl yakaladığına ve oradaki e, liberal mantığın kendisini yeniden üretme bağlamları ile ilgili yaptığı e, ya da açığa çıkardığı politik olanın bastırılması ya da yüzeye çıkması açısından geldiği çerçeveyi var gerekiyor. Bu anlamda tekrar bir söyleyelim, karşımızdaki hedefte de liberal demokrasi teriminin bizzat kendisi var. Yani daha açık bir ifadeyle söyleyeyim, Şimd'e göre hem liberal hem demokrat olunması mümkün değil. Zaten Şimd bunu bize anlatmaya çalışacak. İlk buradan gitmeye çalışacağız. Ama bunu yaparken de bir anlamda, üzere bu uzun girişi yaptık, bazı yaşıyorum yaşıyoruz. Birincisi, e, bu bugünün dünyasında e, gerçek anlamda liberal sayısı o dönemlere göre azalmış durumda. Yani bilincisi bu yüzden bu e, bağlamsal eleştirinin altına o yüzden çizdim. Zaten. Eskisine göre liberal görüş dünyada gitgide irtifa, irtifa kaybetmiş durumda. Bunun farkındayım. O yüzden ikincisi liberalizme geçtüğünce doğrudan işte tırnak içinde senin söylediğin tabirle işte illa faşist olmak gerekmiyor hani liberal görüşün tam direkt faşistlerin nazizm modelden hareketle politika üretmek de olamaz. O yüzden bunu da söylemek lazım. Aksinden de. Yani genellikle e, zaten yapılması gereken yaygın görüşün eleştirilmesidir. Yani felsefece O yüzden Şükran Moray Nas'ını açma sebebi mi oydu? Yani bir sanatçının sanat performansıyla açma sebebi o. E, yaygın olanın eleştirisinden yola çıkıyoruz. Yani gidip e, eğer önümüzde karşımızda makro büyük bir tehlike ya da makro büyük bir yaygın düşünce Varsa felsefe ilk ola e, darbesine vurmak. Ondan. Gidip en kenarda kalmış, köşede kalmış, artık geri plana itilmiş fikirlerden hareketle bir eleştiri kaydetmek tam felsefi olmayan tarif ya da e, Türkiye'de onları sıklıkla görmeye başlıyoruz. İşte 70 sene önceki hakim bir e, kanının eleştirisi yapılırken gözümüzün ucunun tam önündeki büyük e, yaygın Fikirlerle ilgili en ufak bir eleştirak tavuk geliştirelim diyebiliyorum. Ben sevmeyeceğim ya da işte değil mi? Bir sanatız. Olmaz. Evet. E, dolayısıyla bu yani tarih, metnin tarihselliği vurgulayarak girmek istedim ki e, liberalizmi eleştirince e, içimiz o kadar da rahat etmeyecek. Fakat buradaki liberalizmi eleştirme e, tavrında liberalizme özgülen o paradoksun açığa çıkmasını politik alan kablomun açısından göstermek Esas görevimiz gibi Şimdi e, bir kere direkt parlamenter demokrasi deyince parlamento deyince e, Schmidt parlamentonun herhangi bir şekilde e, politik öğretme açısında e, içi boş bir aygıt olduğu düşüncesine sahip. O yüzden yani, parlamentonun kendisi politik bir, e, diyelim, e, politika anlamda iğreti bir kuruluş olduğu için sürekli olarak yanında liberal demokrasi, işte çoğulculuk, rasyonizm gibi unsurlarla kendisini adlandırma gibi bir eğilime sahip. Ve en temelde yine bu 1926 yılında yazdığı sözde müzakere çağının sonunu geldiğini şimdimiz bize ilan etmekte. Çünkü parlamento nasıl bir alandır e, diye baktığımızda parlamento öyle bir alan ki ee, orada şöyle bir beklenti var. Sınırsız e, sayıda argümantasyon geliştirecek herkes karşılıklı olarak ve herkes fikrini söyleyecek ve müzakereye duyulan o inanç sayesinde en politik açıdan en doğru olan bulunacak en doğru e, yola, yola gelecek gibi bir inanç var. Yani sınırsız müzakere ve sınırsız müzakere duyulan inanç olarak bakılmaya başlıyor. Fakat e, şimdi nasıl ki POPs okumasında özgürlük fikrinin politika anlamda kurucu olamayacağına daha bir işaret ya da bir tam temel çizmişti aynı şekilde müzakerenin de kurucu olamayacağını ancak kurulmuş bir düzen etrafında müzakerenin mümkün olabileceğine dair bir bilinç bize geliştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi yani Dediğimiz gibi müzakere içi boş bir biçimsellik onun doldurulmaya ihtiyacı var. Şimd'in gözüyle. Ya bu anlamda en çok da işte, e, Avrua Sakson e, parlamenterist fikirleri ağır bir şekilde eleştiriyor ve burada e, hatırlayacağınız üzere Şimd'in sağ-sol diye ayırt etmeden önce politik olan açısından, politik olana bir kavrayışı var mı yok mu diye ayırt ettiğini yakalamıştı. E, dolayısıyla mesela Şimd'in e, bir yandan bazı tarz muhafazakar düşünüleri beğenirken, e, Donaldson Cortés gibi, diğer tarafta çok muhafazakar Halis sayılan Burke gibi İngiliz düşünüleri de hiç beğenmiyormuş. Yani tam da Schmidt'in bu sağ-sol ayrımlarını geçersiz kılan, başka bir kendi içinde ayrım yaptığı, özellikle politik olan açısından bir kıstas geliştirdiğini de altıntırmıştı. Yani nasıl öyle Cortés'i beğenen birisi. işte Burke'ü beğenmiyor. Tam da bu politik olan açısından baktığımızda Schmidt'in yaptığı ayrım ya da eleştiri anlaşılabiliyor. Tabii şey, Ben Thorn, Burke, Mill gibi isimler Schmidt'in doğrudan hedefi altında yani liberal ya da muhafazakar skalayı geçti. Ama diğer taraftan Katolik muhafazakarlar ise Schmidt'in özellikle karar alma mozisyon açısından daha çok tuttu isimler ama o el kitaplarındaki muhafasa gelen liberal sosyalist ayrıca Şimit'in kavramsallaştırması açısından tuttuğumuzda çok bir şey anlatmıyor. Bize Şimit her zaman o politik olan etrafında bir sorgulama geçtiriliyor. O halde üzere bugün müzakere fikrinin bir eleştirisini yapacağız ama hangi çağda genel dünyada müzakere fikrinin zaten son bulduğu bir çağda e, artık cümleli bir dünyada genel olarak bu liberal fikirler bugün 2006-2017 itibariyle zaten birçok yerde terk edilmeye başlıyor ve işte aşırı diyelim sağ akımların çok yükseldiği bir çağda zaten liberal fikirleri savunanlar bir yüzyıl önceye göre daha az bugün ama burada başka bir noktaya gelmeye çalışacağız senelerin sona doğru niye müzakere fikrinin kurucu olamayacağına ve Müzakir-i Fikri etrafındaki liberal düşüncenin nasıl bir çelişkiyi kendi dünyesinde barındırdığına dair bir açı yapmaya çalışacağız. Ee, parlamentarizme duyulan inanca Schmidt eleştirecek ve bu inancı liberal dünyanın anlam dünyası ya da bir anlam dünyasıyla e, eşleştirdikten sonra Schmidt bize e, şunu söyleyecek, şimdi Schmidt'in karşı argumentasyonun ilk başladığı nokta şu, ee, liberalizme demokrasiye duyduğu inanç demokrasinin özüne dair bir ilkeyi gözden kaçırmaktadır. O da özdeşlik ilkesi. Ya da ipomajenlik diyebiliriz. Yani özdeşlik ilkesi. Şimdi ilk soru şu soralım. Özdeşlik ilkesi, eşitlik ilkesi. Yani aynı şey mi? Ee, şimdi tabii liberalizmden farkı korumak için eşitlik ilkesi demiyor. Belki liberallerin eşitlik ilkesiyle kendi özdeşlik ilkesi arasında bir açı e, yaratıyor. Şimdi nedir Schmidt'in anladığı anlamda özdeşlik ilkesi ve bu özdeşlik ilkesi niye demokrasinin özünü oluşturuyor ve e, niçin liberalizmde bu tarz bir özdeşlik ilkesine yer yoktur. Şimdi bunları teklif tek götürmeye çalışacağız. Evet bunu geçtiğimiz hafta Ateş Usta hocamızın yaptığı Ransiyer metninden hareketle bunu biraz anlamak mümkün. Tabi Ransiyer daha farklı bir açıdan yaslanıyor ama yine de şunu anlamak mümkündür. Bir kere Şimit'e göre demokrasinin icrası her şeyden önce politik bir icradır. Yani politik bir kuruş yani içi boş, nöç, politikalar üstü bir demokrasi mümkün değil kavramsallaştırmasında. Liberal birik ise, ise buna aksın, e, politikanın öncesinde bir demokrasi kavrayışı geliştirmeye çalışan birinci ayrı noktası burada geliyor. Şimdine göre ise politik olanın e, işte, belirlerini taşımayan bir demokrasinin icrası imkansız. E, madem politikanın icrasını gerektiriyor zaman Üç ders önce saydığımız tüm unsurlar demokrasi içinde geçerli. Yani demokrasi işte kendi içinde o olan özgür, çatışmayı barındıracak, işte çatışmanın yok edilemez diye barındıracak ve bir şekilde kendisini korumakla mükelleflidir demokrasi Yani politik olma karakterini burası veriyor. E, e, İkincisi özdeşlik ülkesi açısından baktığımızda özdeşlik ülkesi e, bütün bir cumhuriyet bir politik birlik içerisinde gerçekleşen demokraside e, tüm yurttaşlarının birbiriyle özdeş olmasına, homojen olmasına içeri. Dolayısıyla e, demokrasi her şeyden önce bir içerisi dışarı ayrımı yapmak zorunda oluyor. Yani bu aslında antik Yunan demokrasisi için de böyleydi. Geçerde hep ne de soruyorsunuz derslerde, en çok sorulan soru işte Antik Yunan demokrasisi herkes çok iyi bir demokrasi olarak anlatıyor, ideal bir demokrasi olarak anlatıyor ancak Antik İnan'da işte kadınlar yurttaş değil, işte köleler var ve Antik İnan'da köle olması hatta demokra demokrasiyi yürüyenlerin köleliğin savunması demokrasinin ruhuna da aykırı bir unsur değil. Yani bir içerisi ve dışarısı var. İçerisinin içindekiler itibariyle bir e, demokrasi üyesinin işlemesi söz konusu. Yani o da politik bir karar almak mekhanizması var. Yani demokrasiler e, kendi içlerinde özdeş olarak olmayan, içeride olan ve dışarıda olmak üzere bir takım ayrımlar yapmak e, durumunda. Çünkü demokrasi apolitik bir... E, İşle iş değil demokrasi politik bir işle iş değiş. çalışma. Evet yani demokrasinin e, şey e, çalışma unsuru öyle şey gibi veya bozulmuş bezele gibi demokrasinin içerisinde de o politik olana çıkarırsan o demokrasi Ne her ne zâr şimdi bunu söylüyor. Cem o zaman e, modern demokrasi ile antik demokrası arasında bu noktada bir ayrım yapamazsın. Şimdi birazdan e, tabi ayrım ayrım var yani şurda sıkışık daha uzun böyle tamam yani evet birazdan geleceğiz bir temsiliyet sorunu olacak ona gireceğiz e, fakat e, burada her zaman hedefte liberal tahayul var onu da e, görel yani liberal tahayül e, sıkıntısını görmeye çalışıyoruz. Halbuki liberal neden herkes demokrasinin parçası olmayacak ama <gülüyor> yani bazı da dışarıda kalacak sanki insanlık dışı bir durummuş gibi e, düşünüyor. Ama şimdi sadece realist bakış açısı gereği zaten demokrasi her zaman böyle icra olundu ya yani her zaman politik bir kurumsallık olarak icra olundu yani zaten başka tip bir demokrasi de olmadı. Şey diyor yani bu demokrasinin aslında klasik anlamı. Ama devlet teorisi içerisinde yeni yeni tartışılmaya başlıyor diyor yani tam olarak sizin sözünüzü desteklemişim. Yani zaten yavaş yavaş devlet teorisi bahsene de girmeye çalışacağız. Orası da unsurlardan bir tanesi. Yani kapsamının herkesin olduğu bir demokrasi yoktur. Yani bunu e, kitapta hangi sayfalarını bilmiyorum. Ben kendi kitabımda yani daha daha fazla. Özellikle anayasa teorisi bağlamında da orada değinir mi? Oraya, oraya bakma, i̇şte anayasa teorisi kısmına girmeyeceğiz ama orada biraz daha çok açabileyim. Yani kapsamının herkes olduğu bir demokrasi yok diyor şimdi. bu birincisi. İkincisi, demokrasinin bağlamsız, koşulsuz ve dolayımsız gerçekleşmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Yani böyle bir demokrasi karşı... Demokrasi her zaman belirli, politik dolayımlarla ve zaten bir politik unsur olarak geçiş vermişlerdir. Evet. Bunun politikada ayrı bir unsur olarak ele almak zor. Evet. O kapsamın herkesin kapsadığı bir demokrasi olmadığınızdır derken sanki benim bunu şöyle anladım. İktidardaki gücün herkes tarafından olumlandığı bir demokrasi söz konusu olmaz. Muhalefetle yani sim simityen bir tavrı düşman. Yani şurada şimdi e, buradaki e, liberalizm bir yandan e, liberal e, teori bir yandan e, bu özdeşlik ilkesini varsayarak bir demokrasi varsayıyor. Fakat diğer yandan da en büyük ayrımı liberal demokrasi. Yani liberaller yapıyor. Onu anlatmaya çalışacak şimdi. Yani liberalizm aslında bir ayrım fikrini içeriyor. Radikal bir ayrım fikrini içeriyor. Fakat kendi tahayyümünde o ayrım fikrine ee, olmadığını ve aksine gayet e, evrenselci bir ideoloji olduğunu, evrenselci bir bakış olduğunu iddia ediyor. Yani çelişik bir, bir liberalizmin kendi paradoksunu şimd alıp liberalizmin karşısına götürme derdinden. Ee, ve tabi eğer zaten politik olmayan bir demokrasi fikrini savunuyorsak o zaman sanki evrensel bir demokrasi var oldu ve sanki ahlaki bir ifkeymiş gibi Demokrasi kendi kendine icat edilirmiş gibi bir algıya, en azından bir tahayyüle kavuşmuş. Yani liberalizmin yanılgısı buradan geliyor. En temel yanılgısı demokrasi sadece politik bir birlikte olgelledilir ve bu politik bir yanı modern çağda devlet oluyor. En azından belirli bir süreye kadar daha sonrasında devletin sünümlenmesi çağında yaşıyoruz ama en azından bir politik birlik etrafında bunun icrasından bahsediyoruz elde bu uçağın etrafı yani sürecinde. Şimdi müzakere dediğimiz şeyde de e, müzakere her şeyden önce bir konsensüsü içerir, bir uzlaşmayı içerir, yani bir düzenin kurulmuş olması gerekiyor. E şimdi kurulmuş düzen gerektiren bir ki kurucu nasıl olacak? şimdi müzakereye ilişkin temel eleştirilen tensi bu. Yani kendisi kurulmuş düzen gerektiren bir ülke nasıl oluyor da düzenin kurucusu olacak. Yine hep bir konsensüs-dissensüs o uzlaşma ile uzlaşmamazlık arasındaki diyerekli işini çok canlı bir unsur olarak düşünme yani Zaten yine çok farklı bir açıdan Ransiyer'de bu sürecin içerisinde okutulabilir. Yani Ateş Hoca'nın bahsettiği Ransiyer bu yüzden tekrar dönüp bakabiliriz. Ee, yani Konsensüsün içerisindeki müzakereyle konsensüs öncesi bir an, belki kurucu bir anı müzakeresi arasında müzakere edilebilir mi? sorusu arasında bir kategorik fark var. O halde e, liberal eşitlik kavramı demokratik özdeşlik ilkesine karşılık düşmüyor, denk gelmiyor. E, ve e, denilebilir ki ...liberal eşitlik, demokratik öz gerektirdiği politik olana özgü ayrımlardan kavramsal düzeyde bir haber dursa da fiilen bu ayrımları sezgisi olarak fark etmiş durumda. O yani, iki şey söyleyeceğiz. Liberalliğin liberallerin oluşturduğu politika, politik olan nosyonuna sahip değil, ya da politik olan nosyonuna sahip yani bir takım ayrımlar işletiyor. Fakat bu işlediği ayrımlar yokmuş gibi daha da ikisinden bir tanesi. Yani ya liberaller sözüne kadar liberal değil. Yani onlarda da bir politik davranış var ve e, iddiaların tam aksiyonunda bir takım ayrımlar içerisinde dışarısı ayrımları oluşturular. Bir içeri grup dışarı grup arasında bir takım farklılıklar kategorik ayrımlar gözletiyorlar. Yani ya da bunları gözlemliyorlar o yüzden politik bir süreç kuramıyorlar İkisinden bir tanesi. En azından Baybar örneğinde Schmidt, ...liberallerin politik görüşü olmadığını söylüyor ki yani o konuda tarihsel anlamda haklı onu ama... ...bir de gerçekten başka bir liberalizm var ki onlarda sağlam politik süreçler oluşturduğunda onlar da kendi ayrım ilkelerini gizliyorlar. Bu da liberalizm zaten yine kültüre ters bir şey, yani bir in grubu alt grup var ama siz yok diyorsunuz alt grubu denen bir şey yok diyorsunuz. İkisinden biri. E, ve yani bu bir kere yani liberalizmin e, zor aşabileceği bir paradoks olarak çıkıyor. Gel gelin. E, liberalizmin bir başka açıdan eleştiricisi ise şu. Türkiye'de çok vardı diyorsunuz. Bir anayına kadar yani liberal düşünce kendisi e, politik praksis için e, var olan politik pratikler arasında bir takım seçimler yaparak çok demokrat olduğunu düşünen bir zihniyet türlüyle sanırım bugün çok yok o kadar. Anti-liberal e, politikalar bir diğer ilişkisi saklayacak olursak anti-liberal politikalar o dönem içerisinde ney? İşte haşizm ve borçalizm anti-liberal politikalar sanki alt edilirse demokrasi zavallı zafer kazanacak diye düşünen liberal düşünceye de şimdi çok acınasın. Yani bunda çok anlamsız bir e, Kavrayış olarak düşünün. Nasıl böyle de işte anti-liberal politikalar alt edilirse demokrasi başarılı olmuş olacak. Ve çok açık şimit totalitarizm ve demokrasi arasında ayrımı çok sığ, yüzeysel ve ee, işte liberal düşünce'nin bir ürünü olarak. Bu çok yani 20. Yüzyılda aslında karakteri daha ayrı bir adam terense. Ama şimdi liberalizm ile totalitarizm arasında yani bu derneği yani demokrasi üzerinden bir ayrım geliştirilemeyeceğini, özellikle demokrasinin <gülüyor> dağılmamız şey politik ise bu politik karakter üzerinden bir ayrım geliştiremeyeceğini düşünüyorum. Hocam şey, mutlaka karşı olan, erken yönelik mücadeleden kalıntı bir fikir olduğunu söylüyor. Yani, evet, aynen öyle. Ee, şeyde, kraliyetin yer değiştirmesiyle ilgili. Ama burada e, gerçekten e, 23 yılın karakterize eden bazı metinler varken sadece bu liberal-totaliter ayrımı işler ve e, bunun üzerinden yani totaliterizmin kötülenmesiyle ki burada daha çok anti-liberal olarak düşüyor anti-liberal unsurların e, kötülenmesiyle demokrasinin zafer alayı nasıl ilan edilir? Yani Şimit'in anlamakta zor bir çekecek Hatta ben de kendi anlamadığım bir şey söyleyeyim. Yani mesela Kant gibi Hegel gibi Hobbes gibi isimler varken, felsefe tarihinde Türkiye'de niye felsefe öğrencilerin neredeyse tamına yakına Karl Popper'ın Açık Toplum ve Düşmanları kitabını biliyor? Çünkü en anlamsız şeylerden bir tanesi. Moğol. Yani yani çok Moğol oluşturacaksak hani Kant'tan bir metin seçeceğiz, herkes onu okur. Hegelden bir şey seçeriz, Hobbes'tan çok güzel metin var. Hiç olmadı Platon okuruz. Ama öyle bir kitap ki bu, Platon'u, Marx'ı, Hegel'i totalitel ilan ediyor Popper ki kendisi asren politik felseci de değil ama o dönemin bir ihtiyacı var. İşte liberal demokrasinin üstünlüğüne dair bir fikirsel inanç var, ee, bu ihtiyaca ile birlikte bu inanca malzere sunmayla ilgili. Yani bu kadar da okunmasına gerek yok. Onu şeyi yani Hegel, e, Hobbes okuma diyorsunuz. Lütfen Hopper'u da e, okumak için özel çaba sarf sağlayabilin ama ben öğrencilerimizin alttan daha fazla Hopper'ın bu kitabını bildiğini gördüm. E, yani üzerine çok daha patlattım. İyi gördüm. bir bilim felsefesi ama bir politik düşünüyorum. İyi dilim felsefesi bir... konusunda da e, çok eleştiriler var. Çok yani çok benim alım olmadığı için ben yargıda bulunmayacağım ama yargıda bundan çok bilim felsefesi de gördü. Hopper'ın o kadar da, o lanıştığımda bilim teorisiyle ilgili de Hı. Ee, çok sağlam eleştiriler okudum Yani... Evet, bunu bu süreler geçtim. Ben de benzer bir ben bir toplantıda Beto'nun su tutarken hocamla paylaşmıştım. Onda cevabı Asla Papua'nın da küçük kant'e bilindiği bunların birbirinden çok ayrış, ayrışılabileceği tarzında bir yaklaşımı oldu ama bu da yani fırıntırmak için bir yorum olabilir. Son trend de her yani İtalya'ya giden bir İtalya'da bize giden şey felsefe öğrencilerinin felsefe müfredatından Ayşe-Telestül'e atom çıkarılması gibi bir tane bir tartıştığı gibi bir durumda vardı. Felsefe yani, yorulur... <gülüyor> <gülüyor> <Şu şarkı. gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, şimdi hocam bir şey Tabii, buyurun. Ee, bu da bu anleşme sürecinde yapılan bu işleri değişiklikleri ancak değişiklikleri verdiğinde <gülüyor> bu e, aynı şeye, de değil, hiç bir, hiç bir şey Çin'in verdiği teşvikli bir şeye dayanmıyor. Yani demokrasi getireceğiz diye mücadele etmek ama yerindeki küreyi koyamadı. Tabii zaten Çin'in eleştirisi bize şunu öğretiyor. Ben e, demokrasi getireceğiz diyenlere niye cumhuriyet götürmediniz diye soruyorum ya yani şimdi kendi soru. E, madem demokrasi götürmek istiyorsunuz, yani cumhuriyet olmayan niye demokrasi götürüyoruz? Ama cumhuriyeti kelimenin tam anlamıyla kullanıyorum. Yani e, işte kamusalla ait bir e, devlet, herkese yani bir devlet biçimi olarak cumhuriyetten bahsediyorum. Yani madem demokrasi götürmeye da, şeye e, işte Irak'a niye cumhuriyet gitmedi? Yani, en büyük eksik. Çünkü demokrasi değil, bu coğrafklarda cumhuriyet yoktu. Cumhuriyetler kurulmadığı sürece gerçek anlamda yani tabi ben bahsetmiyorum orada fikirler ee, zor. Yani gerçek anlamda cumhuriyet kurulması ihtiyaç var. Dersim'in eleştirisi de, e, cumhuriyet fikrine doğru gidecek bir ama. artık kötümeyecekler noktası. yani onda anladığım gibi yani değişim var onlar üzülüyor. O yüzden bir batmaya e, liberalizm'e geçirken bir Artık tereddütle bir çünkü liberal kalmamaya Aşırı. Ya o toplumun kendisinin Cumhuriyet'e ermesini miydi? Beklemek ya da onu da yardımcı olmak daha manevi kadar önemli. Ama var. işte Cumhuriyet'te kolay buradan bir şey olmuyor. Oysa demokratik öyküne daha evet. e, avantajlılar. Şimdi o zaman zaten e, diyebiliriz ki. Demokrasi ile parlamenterizmin, demokrasi ile liberalizmin özdeşliği denen unsurda Şimd'in düşünce dünyasına e, yabancı. Basılacaksa ayrı ayrı bunların işte parlamenterizmin krizi, devletin krizi, demokrasinin krizi diye diye düşünüyoruz. Ama şimdi gelin bu özdeşlik meselesine diğer yaptığımız açıya, diğer eleştiriye. Evet. Liberalizm'in ekonomik biriciliği ile demokratik türdeşliğin hiçbir zaman e, birbirleriyle örtüşmeyeceğini düşünüyor Schmidt ya da başka bir deyişle işte dinleyebilir ki e, liberalizm'in ekonomik biriciliği zaten türdeşliğe ya da şeydeki direkt demokratik homojenlik fikrine doğrudan karşı bir unsur açıklaşıyor. Yani... E, bir yandan çünkü 1 dolar fazlası olanın 1000 dolar az olan karşısında üstün olduğu bir sistem liberalizminin imyası. Ekonomik gayet eşitsizlik üzerine kurulu. Diğer yandan ama bu zaten bu herhangi bir şekilde özdeşlik ya da türdeşliği ortadan kaldıramıyorsun. Diğer yandan da çok homojen ve Evrensel bir şekilde bir eşitlik algısı var liberalizm ve demokrasi kavramları. Bu ikisi alda çelişik musul var. E, dolayısıyla Schmitt e, en e, yani siyaset bilimli kitaplarında okuduğum bütün genel şablonlara karşı bir fikir değişiyor, özellikle politik olan mus üzerine. Yani Schmidt'ten hemen anlatmayalım onu size verdiğimiz sayfa arasında 32. Sayfa var mıydı? bulunduğu Diğer 33'ün tam ortasında. Popülerden başlayan yeni bir süreç mi? tür krizden en gün de ayrı Söz konusu güçlükler ki zaten bilebilir Görebilen varsa olsun. Bu arada şey, tabii kitap basımı farklı olabilir. O da benim Asıtlar evet, farklı oluruz. Bugün üç dört kriz memnunayık edilir. <gülüyor> evet. Demokrasi de bugün. Mu? Bu edilir. <gülüyor> evet. Evet. Demokrasi'nin içinde bulunduğu kriz. Evet. M. J. Bond, liberal eşitlik ile demokratik küreslik arasındaki krizi, bir feta almadan bu krizden bahseder. Ayrıca modern devletin içinde bulunduğu kriz, parantez içinde akrekleler ve nihayet parlamentarizmin içinde bulunduğu kriz. Yani şimdi özetle e, e, demokrasi e, dediğimiz şey parlamentarizm olmadan konuşabileceğimize, parlamentarizmin demokrasi olmadan konuşabileceğimize, diktatörlük de, e, diktatörlük de demokrasinin altı tezi olmadığını söylüyor. Yani bu üç yani radikal ayrışmayı yapıyor. Çünkü liberalizm bütün kavramları kendi bünyesinde eritiyor. İşte liberal demokrasi, 3'te işte parlamenter demokrasi. Zaten aslında parlamenter demokrasi değil, parlamenter olmayan bir hali de var demek ama yani bu, bu üç kavram arasındaki ayrışmaya bize e, işaret ediyor ve bu sayede bir kere kelimeler savaşı da kavramlar savaşı ile İlk yaptığı şeyde. Işte eğer zaten bütün siyasi icabını bu liberalizmin darcılığıyla konuşacak olursak liberalizmin darcı bize e, kendi metafiziğine yapacaktır. Ya zaten liberal metafizikle tartışmayı yapıyorsak eninde sonunda işte sol görüşten geliyorsunuz, sol bir liberal görüş o da nasıl oluyorsa sol da şimdi biraz zor anlarda ama yani var böyle bir kavram. Sol liberal olacak ya da sağ liberal olacak ve onları liberal metafizik kavramıyla tartışmaktan e, alır koymak istiyorsan işte, kavramları bunu, bunu kavramlık farklı bir yere çekme ya. yani düşünün ki e, bu öyle bir metafizik ki parlamentoya verdiği görev sanki bir bilimsel tartışma yapıyormuş gibi bir anda bakıyorsunuz karşılıklı argüman savaşıyla ve o tartışma yöntemiyle müzakere hep Mehmet hocamız söyler e, iki tarafın kazanç sağlaması demekmiş kökü olarak ben hep tartışmayı kullanıyorum da günlük hayatta bir kadar çok müzakere dediğimizi duysaydı, sevgililer düşündüm. E, müzakere iki tarafın kazanç sağlaması demekmiş e, köken olarak. Yani parlamentoda argümantatif bir tartışma ile sahip bilimsel tartışma yapıyormuşuz gibi. E, eninde sonra doğruyu bulacağız ve oradan bir uzlaşma çıkacak. Bu uzlaşma sayesinde doğru e, eylemi icra edeceğiz ve bu da gayet politika öncesi bir moment olarak karşımıza gelecek. Yani Libeizm'in o dönemde duyduğu inanç bu. Ee, ama e, tekrar bir şeye dönmüş oluyoruz. Ee, mesela bütün kararlar ya da bütün tartışman içerisinde e, kimin rasyosunun ya da kimin aklının daha üstün olduğunu nasıl beliriyoruz? Hangi merjim verebilecek? Yine bakın onun içinde bir e, şeye geri dönüş başlıyoruz. Ee, tekrar o politikaların çalış, çalışma cihaliye geri dönüş başlayacak. Hangi yakın hangisinden daha üstün? nasıl ya da e, şey bir hakem heyeti kim olacak bu tartışma olacak en iyi kararın nasıl alınacağına dair. Ve dolayısıyla buradaki tartışma bize geçen hafta bahsettiğimiz Hans Kelsen tartışılık tartışması tekrar geldiğimiz yönü. İktisesten normatif düzene ulaşırken şimdi normatif düzeni de aşan veya yani müzakere sürecini de aşan bir varolsal politik halden var. Bunlarla ilgili işimi e, o çekme hmm. derdinden odağın bu üstüne koyma hmm. bir de aslında zaten şimdi şeyde diyor hocam yani e, parlamentoda müzakere varmış gibi gözükürken aslında orada e, yani tartışmaların arka planında komitelerde gizli öh, yapılarda alınan kararlar evet. tabii yani, yani lobi dünyası şimdi evet. bir yandan e, biliyoruz ki bu tarz müzakere sürecinin arkasında hep bir e, işte örvünün evet. Goldman'ın e, tabiriyle yani bir sahnesi bir de kulisi oluyor. Sahnede ebedi bir müzakere sürüyor romantiklerin kavramı bu. Fakat bu ebedi müzakerenin arkasında aslında daha farklı e, lobi alanları var ya da başka güç ilişkileri var. Oradaki müzakereyi doğrudan etkileyen usta. Yani bir yandan aslında o kendi iddiasına o kadar da saldırı değil. Sadece öyle göstermeyi seviyor ve herkesin Buna inandırılmaya becerdiği ölçüde kendi politik graverini oluşturuyor. Sanki her şey orada parlamentodaki tartışmanın sonucu olarak şekilleniyormuş gibi geliyor. Fakat fiilen bu hiç de böyle olmuyor. Farklı farklı bir sürü bir eşitsiz yani kökünde radikal bir eşitsizlik barındıran unsurun devamında biçimsel bir eşitlik savunuyor Liberal kültürün yok saydı, olmadığını düşünüyorum. ya da bunlar geçici şeyler, bunlar kazara oluşmuş şeyler gibi bakılıyordu. Peki liberalizmin karşısına eğer demokrasi koyarsa demokrasi de e, çok demokrasi. takdir edilen bir şeydi. Yani siz dediniz ki işte daha ziyade liberalizmin eleştirisi de ee, şimdi Hı -hı. yaptı? Bu ülkelerde o oysa ben şey gibi algıladım yani tabi bir bölüm okuduğum evet. için muhtemelen yanılgı oldu yani sanki böyle liberalizme özleyip demokrasiyi eleştiriyormuş gibi bu metnelerde. Yani çünkü şey liberalizmle demokrasi aynı şey değildir diyor tamam ama burada bahsettiği demokrasi bizim öğrendiğimiz demokrasi değil. Tabii zaten yani o Hocamız... zaman biz, biz teori, teorik bir şeyler düşündük adam bunu tak tak liberalizm deniliyor liberalizm daha de, ekonomik boyutundan hiç bahsetmiyor aslında Tabii <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> <ya, gülüyor> politik tarafında <gülüyor> politik bakılırsa sanki o e, daha düşünsel olarak daha ideal bir şeymiş de o bir top ve gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir şeymiş gibi kodu yazalıyor burada. Yani çelişki var. Özellikle alayasal teorisi kitabında Şimd'in e, demokrasi birazdan etkisi. O yüzden de kitaptaki o bölüme de bakın demiştim benim kitaptaki. Şimdi Şimd'in demokrasiden anladığı şeyin başladık ama demokrasi bahsini nasıl bitireceğini en son söyleyebilirim isterseniz. Yani onu en son da e, belirtelim. E, yani şöyle bir ara e, yaparız <gülüyor> vakit. Hızlı geçmiş sanki. Şöyle gidelim ar araya yani liberalizmin e, inancı şu müzakere yoluyla e, bir kötülük ya da bir şiddet olarak değerlendikleri iktidar uygulamasına e, kaldırabileceğine dair bir inanç söz konusu. liberalizmin metafizliği buradan geliyor. Yani bir iktidar uygulamasının kendisine liberalizm ya şiddet ya da bir iktidarın kötüye kullanılması olarak değerlendiriyor. Ve bunu da e, ancak bu tarz bir müzakereye ile ulaşabileceği dahi bir güven besliyor. Ancak işte en büyük çelişki burada o müzakere sürecinin kendisi de başka tür bir iktidar uygulaması içliyor. Yani orada da bir iktidarın kendi doğasal yetisinin uygulama var. Bu sanki yokmuş gibi yapılıyor. orada da müzakere süreci ya da ya başka bir iktidar uyguluyor ya da hiç iktidar kuramıyor İkisinden biri. Yani şimdi de biz mi yani. Dolayısıyla e İktidarın kötüyük kullanılması ile iktidarın gücünün artırmasının liberal kavrayışta e, sanki aynıymiş gibi düşünüldüğünü söylemek mümkün? E, bunlar aynı şeyler değil şimdi bir tane yani. cevap İktidarın kötüyük kullanılmasının da önüne geçilmesi e, yine bir politik mekanizma yolu. yine böyle içi boş bir e, içim, içimseldik ya da bir kavrayışla olmaz diye düşünüyorum. Buradan hareketle e, diğer monarşi, cumhuriyet arasındaki ilişkiye devam etmeye çalışacağız. Şimdi bir ara verdim Bir sanki meyve tabağımız olacak e, ya da olması gerekiyor. O e, dakikaya gelir Yani o her zaman eşitsizlik momentlerini içerisinde barındırıyor. Hem de bu eşitsizlik momentlerinin olmadığına dair de bir bilinç ya da tutarlılık kendi içinde geliştirme çabası içerisinde oluyor. Diğer taraftan gerçek bir demokrasi göçüyor. Doğuna dikkat edelim. Bu maalesef şeyde o 20 yıllarda gerçek demokrasi, hakiki demokrasi gibi kavrayıcılar çok artıyor ve bunların hepsi sonrasında faşist deneyimlerle son buluyor. Ne zaman gerçek demokrasi demokrasiye de yola çıkılsa, orada politika alanları bir felaketle sonrasında gelmiş yani bu da tarihsel bir olgum. Yani başka bir değişiklik olarak söylüyorum da şimdiki tarihte ilk öncü. Gerçek demokrasi ise zaten sürdürüş olan gruba, zaten sürdürüş davranmak zorunda, onlar arasında bir eşitliği varsaymak zorunda durumunda. O eşitliği içerisinde o meta zaten dışlamak durumunda ve bu dışlaması da aleni bir ilke olaraktır. Ya yani bir tanesi kimseyi dışlamaya gözüküyor, herkes yetiştiriyor. Diğeri ise en azından kendi, yani dışlaması e, kendi aleni ilkesi açısından e, tutarlar. Yani demokratik ilkesini çelişmiyor. Hocam bu konuda ilgili her şeyin de bezer bir yolu var. Olayı gerekçelendirirken, o, o, kişilerin yurttaş olup olmadığına göre atık gelmiş. Yani. Yurttaş iseniz eşitsiniz ama ülkeci Suriyeliler bağımında konuşuyor. Yurttaş değilseniz eşit değilsiniz. Ve son noktayı da anel koyuyor olduğu için yurttaş olmalısından bağımsız olarak. O zaman sanki daha humaniter bir eşitlikten bahsedebilir mümkün diye düşünüyorum. Yani işte e, o humaniter bir eşitlik diye bir şey. Her zaman eşitlik politik bir rica olarak geliyor şimdi eğer böyle bir şey iddia edilirse, orada sağlanan eşitlik başka bir yerde bir eşitsizlik olarak patlak bir yüz evet. var. Yani ekonomik alana yansıyor mesela, politik alanda bir eşitlik sağlarsın, Orada bir eşitsizlik varsa başka bir alanda ortaya çıkar. Büyük bir şey. Böyle. Yani evet o mantıktan çıkış olduğunu düşünmüyor Şimd. Ee, Hı -hı. Burada en azından ilan edilen türdeşliğin kurulması gibi bir şey söz konusunda onun türdeşliğe kim karar veriyor? Kim yani karar veriyor? Şimdi... Yani şöyle diyelim siz ikinci kez aynı soruyu sorunuz için ben sonuna geleceğim bak, yere hemen hızlıca gelelim yani şimdi ikilik diyelim yani e, demokrasinin icrasının zorunlu olduğu bir politik birlik lazım. E bu politik birliği Cumhuriyet diyecek olursak yani o aşıda ya da ya da Aristokrasi'den farklı. Eğer Cumhuriyetse, e, şimdi Cumhuriyet'in yaslandığı ilkeyle Demokrasinin yaslandığı ilke son noktada çelişirse hangisine tutmak gerekir diye sorunda, şimit son kertide, en son kertide Demokrasiden vazgeçilir çünkü şeyde önce Cumhuriyet tutulur. Niye? Çünkü Cumhuriyet koşulları sağlayan koşulu olarak gelirken. Demokrasi o koşul altındaki bir icra olarak geliyor. Yani son kertte ikisinden birinden vazgeçmek ettiğinde Cumhuriyet e, belirleyici olur diyor. Devlet aklı böyle işliyor. Tarzı geliştirir. Ki tersinden bakalım. Örneğin e, demin bir takım bakanlar saydınız demokrasi götürülen ülkeler vardı biliyorsunuz. Sırf Ortadoğu coğrafyasında değil yani Kafkas e, düzeyinde de vardı. Bu çeşitli yerlerde oldu. Evet çok demokratik ilkenin tekrar edilmesi onun teori ilkesi gördüğümüz gibi yani cumhuriyetsiz bir şekilde bunlar yapılmasa tam tersi sonuçlara yol Yani demokrasi diye başlayalo tam tersi hani şey bir Hobbesçu politik öncesi bu. Yani herkesin herkesin kurdu olduğu ve şey herkesin kendisi silahlanması yöntemiyle kendisini koruduğu bir yönteme doğru gidiyor önce o e, birlik ilkesinin yani düzenin kurulması gerekir. Demokrasi acının altında yukarı alabilecek şey. bize tahkif ettiği gerekli mi diye sorarsanız Şimit'in gözünde gerekli. E, ve gerekli koşul yalnız biraz kötü o da e, homojenlik ilkesinin türleştiği bir şekilde varsa İyi bir unsur. Buna karşı Arendt gibi Şimitçiler diyelim. Şöyle bir ülke bize tasarlıyorlar. Ee, bu türdeşliğin işte, işte homojenliğin içine bir şekilde çoğulcuk ilkesini katmak gerektirilmiş. Yani e, MUF gibi liberarşim ilçiler diyelim. Onlar e, bu türdeşliğin işte, çeşitli unsurlarda çoğaltılması gerektirilmişler. Ama yine de e, MUF en azından şu noktada libera değil. Yine de bir içeride kalan, dışarıda kalan biz onlar ayrımı mutlaka oluşur politik süreçler. Bundan nihayet olarak kurtuluş olmaz. Sadece bir tip biz, başka bir tip bizle yani işte farklı bir strateji oluşabilir. Bu oluşturur. Evet. Ee, Sorular geldikçe zaten şimdi ikinci stratejisi davet açıyor. Buyurun. Aslında bir var ama ne kadar Şimdi, yani herhangi bir düşüncenin kendinden birisi toplumsal e, çelişkilerin bir e, ürünü olarak ortaya çıkacağını eğer tanıklı olarak kabul ederse e, şimdi mesela 13. yüzyılda bir dönemle ilgili söylenir yerleyen çağlarda e, amaç olarak temelde yatan bir dönemle geçmek amacı el değiştirmeden, işin e, içine kültürde katarak ee, bir üst aşamaya eğiliyorum. Yani kendine dönük e, direnç noktalarını e, belirleyerek, o direnç noktalarını kendi içine alarak e, bir anlamıyla o direnç noktaları beraber edilmeyi düşünüyorum. Ama yani burada hareketli bir liberal düşüncenin ne oluşumu, neye ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor diye bir soru soruyorum. Tabii işi yani fark, farklı farklı, farklı tip liberalizmler var, o yüzden. Şimd'in yani doğrudan eleştirili ve tam karşısında duran liberalizm, her şeyin onu söylemek e, gerekir. E, sizin bahsettiğiniz daha çok Amerikan stratejisi biraz da, yani e, bir nevi, e, politik stratejileri kültürel stratejilerle ikame etmeye çalışan ve bunda da e, büyük ölçüde başarılı olan e, bir e, işte, devlet yöneliminden söz ediyoruz. E, ve bu buradaki e, kimlik stratejileri yalan kültürel stratejiler var olan makro e, karşı politikaların kırılmasına e, yol açıyor. o da kesin yani bir nevi evet, yenilgiyi o anlamda kuran stratejileri olarak yenilemiyor. Ya, politik form olarak mı? Politik form, her şey cumhuriyet bir politik formdur. Yani demokratistan. Yani her şey devlet olmamaları, halk olmamaları gibi. Ama tabii şey burada devletin kendi meşrulaştırma tarzı olarak cumhuriyet e, oluyor. Yani bir e, monark olsa bile gerçeği halkın <gülüyor> hızında meşrulaştırılıyor ama yani devlet, e, cumhuriyet ise e, devletin sahibi e, yoktur. Yani devletin sahibi halk olmuştur. Yani bir zümre değildir devletin sahibi. Yani devlet ilk olarak kendisini hep meşruiyet kategorisi olarak halk nazarında üretmek zorunda Çünkü şimdi yani rekabiyet bunu çok kullanmıyor yani. Söz olarak eski bir kayıp falan çok fazla kullanmıyor. Yani yani hepsi diyor ama sonra cumhuriyet. Evet. Şey özel ala yasa teorisinde tartıştığı bir takım hatlar var ala yasa teorisinde ve burada şimdi cumhuriyete. Daha çok öne koyduyor görmek mümkün yani. Şimdi zaten parlamentanızın bahsi yine bir monarşi karşıtlığının ürünü olarak sürüyor. Şimdi zaten o mantığı da bize afişe edeceklerim biraz oradan e, devam edebiliriz. Çünkü parlamento kendisine MOLAŞI'nın zıttı olarak e, var ediyor. Fakat monarşi bir devlet biçimi iken parlamento bir devlet biçimi değil. Yani. Radikal e, sorunlardan bir tanesi bu. E, Parlamentarizm yani politik değil, hatta anti-politik bir tarz olarak çıkıyor ve e, burada monarşinin karşısına çıkan Parlamento fikri tam olarak e, tam karşılığını temsil etmiyor. İkinci bir usura daha açmak. Çünkü bu ikinci usul aralarda e, liberal metafizikle e, kaybedildiğine dair bir algıya sahip değil. Yani özellikle İngiliz parlamentosu, Şimpi ne, yani sevmediği işte tam liberal metaptizim usul olan şey. Şimdi eğer dersek ki e, Şimpi kersel tartışmasında geçen haftaya geri dönecek olabilirse olursa, e, anayasal güvence diyelim düzenin olan hallerine dayanan bir referansla oluşturulamaz. Yani anayasal güvencenin Kendisi illa normlarda e, yazılı olarak her şey net olduğu bir unsur olarak karşımıza çıkamaz. Tam aksine yasanın e, hakimiyeti mutlaka altında karar momentini de taşımak durumunda. Bunu en çok geçen hafta yasa karar ve istisna üzerinde durmuş Ama e, genel halde şöyle bir noktaya getiriyor Diğer 32 yılında yazdığım ve meşrulluk kitabına doğru gitmeye çalışıyorum. Sanki liberal algılıyor sanki yasa olursa e, taaküm ortadan kalkar gibi düşünüyorum. Yani yasaya atfettiği rol, her şeyin yazının çizgi olmasına dair atfettiği yol, rol e, onun taakümden uzaklaştırıcı bir yer olduğuna dair. Halbuki bu normatif e, inanç diyelim. E, Tam da kaynaklarına e, sahip geliyor. Örneğin kralın somut buyruğu karşısında yasanın da başka bir tür hakimiyete söz konusu Yani yasa da bir hakimiyet modelitesi olarak gelir. O, o da tahakkül kurabilir. Yani sırf e, kral buyruğu tahakkül kurucu bir şey değildir. Yasa da tahakkül kurucu bir usul olarak gelir karşımıza. Ama liberal metafizik yasanın bu baskıcı yanına e, sanki ne kadar yazıp çizer ve betimlerse o kadar çok onu e, bertaraf edebilinmiş gibi düşünüyor. Algı e, burada e, kaynaklanıyor. Ve yani yasalı, e, diyelim ki e, doğru liberal burjuva algısının e, yasallık aracılığıyla meşruiyet kurma çabası yani meşhur diye çeviriyorum bazen dilime meşruiyet diye de geliyor. E, meşruluk kurma çabası diyelim kendi kaynağını e, yasallıkla meşruiyeti birlik birleştiren bir unsur olarak oluşturmasına kaynaklıyor. Yani yasa varsa yasa meşrudur. Şekilde ikinci bir modeli olarak da böyle geliyor. E şimdi şimdi o zaman bize göstereceği şeylerden bir tanesi yasalın diyelim. E, Meşruiyetinde aynı anlamda olamayacağı, meşruiyetin daha farklı kaynaklara sahip olduğuna dair bir e, çizelge. Şimdi özellikle derse yasallık ve meşhurluk şimdi e, bir şey tabii ki hem yasal hem meşhur olabilir. Ama e, bunun dışında farklı modaliteler de var. Yani yasal olur, meşhur olmaz. E, ne yasaldır ne meşhurdur ya da meşhurdur ama yasal değildir. Şimdi e, genel liberal metafizikte şu kategori olunca yani, taraflar, yani yasallık olunca sanki meşruiyete dair tüm olabiteler çizilmiş gibi bir algı e, biçimleniyor. E, Tabii. Yasal. yasal olacak ve meşru olacak. Mesela iki meşru yasal olup da meşhur olmayan, yasal olup da meşhur değil. Mesela niye örneğiniz? Yani yüzlerce hmm. aynen aslında sınıftan da çıkarılır. Daha hmm. iyi örneğiniz. Şarkı mesela yasal olarak, hala şarkıda meşhur olup... Sanayi devrimi çocukluk çocuk hakları. Sanayi devrimi de yasaldı çocukların 18 saat çalışması. Ama hiçbir de meşhur değil yani. Bu şeylerden bir itiracat bazı firmalar öncelik tam bir yıl önce yaşıyor bana, bana yakın olmadan hatırlar. İterlik, ilacatı, bir terlik ilacı atılmıyordu. Bir gece de yasa tuttu. Önce alınmadı. O ilacı yapıldı. Ondan sonra tekrar yasal olarak geçti düzene göründü. Yani bunun değişikliği yasa aldı. Nasıl da yasal? Yani, yani e, bunun gibi ithalatlar yapıldı. Yani, e, e, yani yasal olarak. Ama ötürü değil miydi şu anda şey böyle bir yasalar, ama tam olarak Yani şimdi bir büyük, bir yani aklıma alınıyor, mesela milyar dolarlık bir şirket, bir e, esnafın borcunu affetmiyoruz milyar dolarlık bir şirketin. 1 milyar dolara yakın borcunu hafif şimdi? Yasal ama meşrumu tartışma. Yani, Hayatım en çok örnek zaten ikinci kategoriden çıkar. Sönerle de değilim. Yaşar. Bir, birinci kategoriden kolaylık Aslında evet. Yani böyle özetle söylüyorum. Şimdi yani meşruiyet ya da meşruluk oluşması. Yani şimd yasal tanımı gereğiyle yasanın e, yazılı, çizili, beğendirilmiş karakterin ötesinde yani e, diyelim soyut karakteri ise mutlaka maddi bir yasa kaynağı yani yazılı, çizili olmasa da yasayı yasa yapan onu bir toprakta, bir yerleşim biriminde, insanlar arasında e, mevcut kılan, işte bölüşünde, paylaşımında ve üretimde e, var eden bir yasa fikrine şimd e, sahip geliyor. Zaten bu yasanın tesis edilmesinin her şeyden önce gerekli olduğunu düşünüyor. Ve bu sebepler dolayı da e, basit bir müzakere sonucu yapılmış yasanın yasa karakterini tam olarak taşımadığını tam olarak onun e, bulunmadığına dair bir akıl yürütme beyan ediyor. Şimdi Dolayısıyla biz burada e, bahsettiğimiz şeyde yani yasa e, dediğimizde e, illa parlamento tarafından bize karşımıza konulmuş olan unsuru saymak durumunda değiliz diyor şimdi. Yani buradaki yasallığa ilişkin ya da yasalığın kendisine ilişkin bazı başka faktörleri de tartışmak gerekiyor. E o zaman şimdi işte liberalizm ama madem algı dünyasını ifşa ediyoruz o zaman liberalizm bir politik kötülük bir Tarifi yani ona göre politik kötülük kategorisine giren unsurlar var ve e, politik kötülüğün liberalizm işte bu yasal e, süreçlerle oluşturmuş müzakere içinde aşılabileceğini yok edilebileceğini evet. Ki zaten e, politikada liberal amel tüm açısından sakin bir şiddet özdeşleştirilir. E i̇şte politika şiddet ama e, müzakere bu politikalarının çatışmacı halini ikame eden bir unsur olarak. O halde özgürlükle, müzakereyle ya da yapılmış bu adil yasalarla Şimd şunu sorar, politik birlik nasıl idame ettirilir ya da politik bir değişken kararlama sorunları nasıl yeniden oluşturulur? Esas soru bu olarak gelmeye başlıyor. Yani Şimd politik birliğin içi boş bir e, biçimsellikle bu müzakere yöntemine yapılan yasaların dışında başka kaynakları olduğunu bize çizmeye çalışıyor. Yani her şeyden o zaman El-Şimit'in yani demistifikatör, yani oradaki gizli, bozucu bir konumla çıktığını ve bu liberalizmin anlam dünyasındaki çelişkileri ifşa ettiğini mümkün. Ki yani bunu liberalizmin kendi içinde özellikle politika icat etmeye çalışırken tutarlı olması da gerçekten çok zor böyle yani Ne kadar e, tutarlı olsa düşünsel anlamda pratik sürekli olarak onu yanlışlayan başka bir e, işte şimite has politik olarak kavramlarını ile yanlışlayacaktır. Yani onu pratik sürekli başka bir kendi farklı bir unsur olarak diyecek. Şimdi gelelim en e, kritik meselelerden bir tanesine der ki şimite Parlamento zaten bir yadı doğrulmuş bir mekanizmadır der ve parlamento çünkü temsil etmez, vekâleten iş başımdır. Temsil etmez, vekâleten iş başımdır. Şimdi temsiyetle vekalet arasındaki bir fark var. Bu vekâlete Fransızca hepimizin bir birden bildiğimiz bir kelimeyle çeviriyorlar. Evet, mandal, mandal. Mandacılık. Mandacılık diye. Yani. Evet evet manda. Vekalet, e, man, yani mandatel bir sistem e, şimdiden. Zaten politik bir e, sistem de değil. Yani politik bir içme de sahip değil. E, mandatel. Yani benim temsil dediğimizde temsilden şimdiden şimdiden anlaşılıyor. Roma Katolikliği metnine bakarsanız e, kitaptaki o teoloji politik kısmına. Evet. Şunu diyorsunuz, mesela kim temsil eder? E, Şimit öyle bir e, şey tasarlar ki, mesela papa temsil ediyordur. Nasıl temsil eder, kim temsil ediyor? Önce İsa'yı ya da önce Tanrı, sonra İsa'yı şeklinde bir temsil ediyorsunuz. O yüzden en son kolonyalı papa e, bayağı zor canlandıydı. Niye? Çünkü o temsiliyet görevini yürütüyor. Mandater olarak seçilmiş bir papa değil. E, fakat mandater deyince vekaleten deyince zaten bir aslen değil yani Türkçe'nin öyle bir anında vekaleten bir görevi yürüdüğünüzde işte asaleten de yetmiş olmazsınız. Onu temsil, halka temsil yetkisi yoktur. Zaten karar almak yerine de tartışır ve eğer bir şeyi şey tartışmak istiyorlarsa şimdi tartıştığının bizzat kendisine tartışsalardı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani oradan çünkü bir alan ilkeye dair unsur çıkarmak çok zor. Bu kararlarsa içi boş bir aleniyet ya da müzakere sonucunda çıkacak unsurlar değil. O halde işte bu yasallık ve meşruiyet sorunu hem de vekaleten yapılan parlamenter sistem açısından bir başka krizi de bize doğurmaya başlıyor. Şimdi Şiit'in en çok eritiriciliği anlamında biraz, şimdi sonuçta devletin özellikle kendi Alman devletinin daha e, efektif diyelim güçlü e, olması gerekiyor. Çünkü Erşen Özer'in ne var? Bir e, Seyf e, ya da işte Versailles anlaşması sorunu var, e, Almanya bir savaş kaybediyor. Büyük bir kriz içerisinde ve e, liberaller de avuç avuç şeylerle uğraşıyor ve ortada bir Weimar krizi söz konusu. Weimar ekonomik krizi değil, politik krizi değil aynı zamanda bir iç krizi olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü e, bir yandan Weimar krizi bazı hocalarımızın sandığı gibi faşist devleti anlatmaz, tam tersi liberal devlet aldı. Öyle kitaplar yayınlandı, Weimar sanki faşizmi anlatıyormuş gibi. Weimar Cumhuriyeti dediğimiz şey, Weimar Anayasası dediğimiz şey en alâsından liberal sistemi anlatır. Türkiye'de bu algı nereden çıktı, en azı bilmemiz de şey faşist cumhuriyeti anlattığını dair. Böyle kitaplar bile var, Weimar'ın e, faşizmin cumhuriyeti olduğuna dair kitap başlığında var diye bakılabilir. Yani Weimar aksine liberalizm temsilcisi olan hatta Almanya'daki o e, bir yandan politik bileşeni içeren, diğer yandan da liberal bileşeni içeren bir alay yasası olan bir cümletti. Yani Weimar krizinin e, içtihatına, işte yürütmesine e, politik algısı eşlik külliyen bir kriz söz konusu ve şimdi burada e, liberal metafizlikte bu krize anlaşılamayacağı düşünüyor. E, evet, o halde gördüğümüz şeylerden bir tanesi bu, bu krizi yöne çıkarırken e, hala e, yasallık etrafında sürdürülen özellikle anayasal ve veyasların dair sürdürülen yapıların tekrar aynı krizleri yeniden üretmekte birebir olduğunu aslında. E o zaman ne yapacağız sorusuna da hukuk arasında inanılmaz bir tartışma veriyor. Çünkü öyle bir şey ki işte Kelsen meselesine geri dönüyoruz. Madem bir şey yapılacak o zaman anayasal sistem içerisinde yapmak gerekiyor. Çünkü saldırdın aksine baybar cumhuriyeti işte ilgiveren bir cumhuriyet olarak karşımıza çıkıyor ve onun bir anayasası var ve anayasasındaki olağan bir takım işleyişler var. Bu olağan işleyişler içerisinde bir takım yordam derelerinde bulunmak gerekiyor. Şimdi ise bu artık ilan bir yasallığın dışındaki liberal birleşmeni kaldırıyor anayasa sürecin içerisindeki anayasanın bizzat politik işleyişine dair olan unsurların öne çıkması gerektiğini düşünüyor. Ve sığıldığında aksine yani bazı işte dildiğinin aksine o politik işleyişe dair e, vurgusu hala anayasal bir süreç olarak çıkıyor. Yani anayasalın dışı bir süreç olarak çıkıyor. Şimdi halka buradan şekilde, yani bazılarına göre anayasada belirtilen ee, diyelim, istisnai durumlar ya da krize ilişkin daha ekstrem uygulama durumları sanki anayasanın dışı olarak değerlendiriliyor Hangi kafasından özellikle Baybara Anayasası'ndan o bildiğimiz işte bireysel haklar özgürlüklerle ilgili yani daha liberal birleşenlere dair kısmı çıkarırsanız ekstrem durumlar bir ee, anayasa ihlali gibi anlaşılabiliyor bazı içtiharlar açısından. Fakat diğer taraftan da Schmidt e, öyle bir Maynard'ın yasası okuması yapıyor ki onun içerisindeki e, karar alma işte e, İsrail durum efendim, 48. madde gibi bir takım e, en artık politik dair e, dayanan onlara yüklenen bir anayasa okuması yapıyor ve böylelikle anayasanın kendi içindeki politik süreçler işliyor. Işte. Ki bu Türkiye'de çokça yapılır Yani mesela ee, işte bir anayasa mahkemesi dediğimizde anayasa mahkemesinin yürüteneceği iştahatlar yani bir nevi özel hukuk gibi mi olur? Yoksa anayasa mahkemesi olması dolayısıyla zaten anayasa mahkemesi alacağı her karar politik mi olmak durumunda? Zaten yani mahkemenin unsuru ya da konusu geri anayasal Söyleniyor ki her zaman politik karar alan bir miktar. Yani bir alay mahkemesinin bir özel hukuktaki normatif işleyişe sahip olması çok zor görünüyor bu alanda. 48. maddede de onu bir daha anlat istersen. Ee, bir koşulda oluştuğunda e, cumhurbaşkanlığına, yani cumhurbaşkanlığı için parlamentar düzenin alay yasasını alabilir ve istediği kadar da alabilir. Ondan <gülüyor> daha ağır. Yok, o halden daha ağır şey. Daha yani, komple. Bir yani, ama gösterme. Rejim değişikliği bu kararı veren de o gibi odaya herhalde. Ama neyse. Sorun şu ki, e, işte o zamanki <gülüyor> Alman Cumhurbaşkanı biraz yaşlı neydi? için. Bir de indavru. o e, yasal prosedürleri izlemeyi tercih ediyor. Özellikle de yükselişi sırasında. Yani bunu bir yasallık olarak okuyor. O yasallığa göre meşhurdur. Ee, ve onu o süreci aslında bir izleyici olarak takip ediyor ve sonrasında zaten e, öyle bir yasallık ki bu. Yasallık kendisine ortadan kaldıran bir yasallık olarak geliyor. Yani yasalıyı sonuna kadar izledim mi zaten bütün e, o <gülüyor> derin kendisiyle Ortadan kaldır biliyor yani. E şimdi şimdi şunu soruyor. Şimdi yasallık kendisi ortadan kaldırınca hukuki olmuyor da bizi al şey istina halini unutunca mı gayri hukuki oluyor? Yani bir kez zaten yasallıktan gelince de yasal durum güvence altından çıkmaya başlıyor. Ki şeyi düşün. Handaranti şunu Handarant e, gayet apolitik ha konularda çalışan bir felsefeciyken bir anda hangi olay Handaranti politikti? Şey, ayman, ayman, ayman davası çok geç. Anlarent Ayman davası üzerine yazdığında e, zaten politik bir şuru olmuştu. Bir olay oluyor Almanya'da. O olaydan sonra diyelim, Anlarent şey yapmaya başlıyor. E, kendi felsefe tarzını geliştirmeye başlıyor. Reichstag yaptırılır ilerledikçe Anlarent anlıyor ki e, biraz boş işler. Uğraşmış. Yani boş işler ki bu kent tarbiye. Yani şey galiba aşk teorisi üzerine bir şey yazıyor. Anlarat. Lötynosko bile kan çıkaramadı şimdi. E, i̇şte yani biraz politik olmayan bir konuda yazıyor. İşte hocaları fenomencilerin sinleri. Bir yandan da Anlarat, Anlarat ki o sorumluluk e, duygusu ya da işte politik kötülükle olan e, temas, e, başka bir düşünmeye doğru götürmek zorunda. Zaten Anlarat bu olaydan sonra felsefeci tabirini de kullanmaktan vazgeçiyor. O yüzden kendisini hani, e, politik felsefeciyim falan diye de söylüyor. Politik düştür olmamın vasfını kendisine kullanıyor. Çünkü yani eğer filozof böyle zor zamanlarda eğer Reis Takyar gibi şeyleri düşünmeyecekse tam tersine Alman Üniversitesi'nin kendisine öne sürmesi diye Konuşmalar yapacaksa Bu bir büyük konuşma. Martin Heidegger'in nerede yaptığı konuşma. Frankfurt Friedrich Üniversitesi'nin rektörü olarak atandığı konuşmasında bir anda Alman üniversitesinin kendisine öne sürmesi gibi isimden de anlayacağınız üzere oldukça e, şey yüksek olan diyelim e, milli, e, milli milli şu yüksek bir konuşma yapıyor hocası bu sellede üniversiteden uzaklaştırarak. Evet. Ki şöyle bir iddia var. Sözde Rutsal aramış ama e, iki kere telefona ulaşamamış sözde Halideger ama... Şeyde, profesör Halideger'in 1933 kendiler oldu diye bir derslikli gelin yaptığı e, röportajda aktarıyor ama şimdi orada çok tarih bir şey var. E, Röportajı e, yani bahsetti. Öldükten sonra yayın anımızda bahsetti. Muhtemelen gelebilecek olan e, etkilere cevap verebileceği için böyle yaşanmıştı. Çünkü daha sonra bu serinleşip bunları tamamlayan Her şeyimiz zaten hoca olduğu için yani üniversiteye çıktıktan sonra sana telefonla ulaşıp ulaşmaması evet. bana mantıklı gelmiyor. Yani zaten onun ötesinde bir ilişki olduğunu varsaymak durumundayız. Düşünün ki bir grup çalışma arkadaşa bunlar bir politik olay sonucunda kendi aralarında yöldüğü olanlar, alman olanlar diye ayrışmış. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor ve siz... Almanlandırı olarak, e, ki yalı olanlar Almanya'yı terk etmek zorunda kalıyor, zaten terk etmezlerse başka bir sürece tabi olacaklar. E, Alman olanlar da bu durumla ilgili pek e, e, de, rahatsızlık verilmiş halleleri kastettim mesela burada. <gülüyor> Tabii ben şiitin tepkisinin hallelerden daha farklı olduğunu düşünüyorum. Oradan belki girebilir biraz. Şöyle ki, şimdi... E, hani Heidegger bir konum elde etmiş diyelim. Halk Rheinl Üniversitesi'nde rektörlük iyi bir konum elde ediyor. Fakat Schmidt tam tersine işin tabi hiçbir zaman şeyinde yer almıyor. Merkezinde özellikle temelküz kampları ile imar kampları gibi bir sürecinde yer almıyor. Çünkü nazilerde süreci sadece iki yıl oluyor. O da hani şöyle bir daha sonrasında 38 yılında zaten Hobbes üzerinde in kitabına inanıp da bu nazi deneyiminin ne kadar feci olduğuna dair bir alegori de kullanıyor. Bir Schmidt, her şeyden önce bir e, politik olan kavrayışa sahip. Heidegger hala Heidegger şey diyor, fikirlerin ne güzel elleri vardı diye yazıyor. Yani bir kere bir tanesinin gayet apolitik bir vizyonu var. Heidegger kişisel anlamda çok sağt anlaması birisi. Fakat felsefesi içerisinde politik olan dair bir kavrayış. Ben e, yani çokça baktım. Yani, iyi de Heidegger'in okumselerim ama yani Schmidt var bir e, politikalar dahi kavrayışı o kadar güçlü bulmadı açıkçası. Yani zaten Adorno'nun da bir takım e, eleştirileri vardı. Velhasıl Schmidt gayet yani anayasa profesörü e, olduğu için zaten işin e, içinde biraz yönlendirir çabası da geliyor ve uzun süre içlerinde kalamıyor. Yani bir buçuk iki yıl sonunda o, o süreçten ayrılmış oluyor. Ve Schmidt kendisini e, Benito Severo diye Merville'nin bir romanı vardır. Oradaki e, duruma benzetiyor Çünkü o e, gemide köleler ayrılıp gemiye ele geçiyorlar. Yani bir de bir e, nazizme eleştirisi de aslında e, hem Hobbes kitabını hem de bu yaptığı metaforla e, ağır bir eleştiride yapmış oluyor. Kaldı ki ilk açtığımız konuya gelelim. E, Schmidt 32 yılında e, Cumhurbaşkanı'nda Nazi partisinin yasaklanması e, gerektiğini de yani saklanması da talep ediyor. Yani bunda da söyleyeyim. Yani çok... Ee... Demografları kabul edince onu da kapat diyor. He, evet. O yüzden, yüzden canale bir kampanya başlatıyorlar. Nazi Partisi'nden de istilai Evet yani böyle bir süreç. Yani şey zaten şimdi parlamento'ya karşı olduğu için hazır onu da <gülüyor> ee, kapatsaydı ee, tam olurdu diye. Şu, yani parlamento illa gerek yok diye ee, düşünüyor. Böyle bir şey yani. şimdi yani şimdiliksi daha... Karmaşık bir ilişki ama daha eleştirel bir ilişki bence ve e, tabi Şimit e, bu arada Katolik olmasına karşın bir kere boşanıyor ve ikinci e, bir e, bir seviniyor ve e, eşi sırf olduğu için çok eleştiriliyor beraberinde Şimit'in hissel anlamda daha farklı bir bir yaşantısı var her yani şeyi onda söylemek lazım ya ve Révoloron bir Yahudi Fransızları tabi Şimtardan da hiçbir zaman o Nazıd'ler kadar banal düşünceli olmayacak, çok engin olup birisi var aslında. Yani, yani Şimt'in şeyi çok kuvvetli olsaydı, yani bir yolda intelektan böyle bahsedemezdi diye de düşünüyorum. Ee, yani Şimtinkisi daha e, ben Platon'un Sirek seferi gibi yani işin başına geçer mi biz doğru düzgün yönetiriz ya da yönetebilir miyiz tarzı bir çaba olduğunu düşünüyorum. Şimtinkisin daha çok doğru yönetime daha bir e, çaba olduğunu sanıyorum haydelerimizden daha e, farklı bir konuda eldelemek gerekli. Bilmiyorum siz bir şey katmak istersin yani, yani. Şey Kişisel olarak zaten yalurlara yani karşı bir nefret yok. Kralda Üsturası öğrencisi bildiğim kadarıyla bir kutlamları kadar gönder, yani kendisi gönderiyor aslında. Kaşkınızı falan sallıyor bir nevi. Hatta e, anayasa teorisini de yanı bir tutucuya alıyor başta. Sonra değiştirmek zorunda kalıyor. Yani kişisel olarak şey, e, özellikle Anglo-Taxon teori de şey denir, yani bir Alman malvazakariyle ama aslında Nazici değildi. Evet. Elidist bir, Ya bir. Yani bunu bütün tanıklıklar, şimdiden e, bu nazire ait bir takım kaba fikirlerinin hiçbirine ne, e, fikirsel bazıları da, milli keşifimdeki pratiklerde sahip olmadığını gösteriyor bize. E, da açıklıkla görüyoruz yani. Tabii o zaman değerlendirilir geldi Nazif Paşisi olmasının da yok sayılma kadar zaten Hayde Gelin kendi hocasının ceset işte sistem tarafından üniversiteye saklamasıyla direnememesi ayrıca Nazif Paşisinin üye olması ve daha sonra istediği dışında gidebildiği zaman Hayde kendi yönlendirme sonucu atılması gibi bir durum da var ve. Schmidt'in de ikinci kitabın ikili baskısından bir gün önce nazi partisine biz de üye olmasa hani oradaki bir spot işi, bir nazi baskısını böyle bir internet de olduğu gerçeği de bize e, verebiliriz. Bu da daha mayif için, bir platformun sebep olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki yani hemen bu barışın açısına göre e, işte Foucault-Führer-Korea diye bir metni vardır Schmidt'in en kötü metni. Bir de e, işte Holgerstadt neydi şey Halk, Devlet ve Hareket diye bir kitabı var. Bu iki metin Şimit'in en metinleridir ve genel teorisine de çok uymayan iki metni. Şöyle ki, mesela Şimit de sanıldığı taksine milliyetçilik teorisi çok zayıftır. Yani bir ulusçuluk teorisinden bir yani doktriner bir şekilde hiç bahsetmez. Bununla ilgili birkaç makale de okumuştum. Mesela Milli milliyetçilik sıfatına koyduğumuzda ''Hadi arayalım Şimrit'te hangi öğeler var?'' diye bulduğumuzda öyle bir öğe çok çıkmıyor yani milliyetçilik teorisine. ilişkin klasik anlamda bir milliyetçilik teorisi bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu saydığı metinleri çekip çıkarsa bu saydığı metinler çünkü anlaşanlığını biraz da bozan metinler gibi geliyor. Al bu metinleri de yazmışlar. Kukuk'un Kukuk'un Kukuk'un Kukuk'un Kukuk'un Kukuk'un Kukuk'un Almanca özel Volk dediğinizde Alman milliyetini betimleyen bir hal tamine olduğu için hani Tabii. Alman Alman etimolojisi belki başka okuyabilir. Tabii yani şey ama genel olarak mesela bir Almanya tarihi Almanya örfiği kitabına baktığımızda bu tarz milliyetçilik teorisi biraz daha diğer milliyetçilik de çok silik olduğu bir yazardan bahsediyoruz. Onun sürekli asim ve de Anayasası da illetinin ee, İsrail Devleti kurulduğunda bu kitap bütün e, barikatlar açılarak e, Anayasası İsrail Devleti Anayasasının yapılmasında e, şey yapılıyor e, mutlaka Anayasayı yapan gruba ulaştırılıyor ve çok zor bir koşulda savaş durumunda bu kitap mutlaka o sırada devlet e, işte erken kimse onlar ulaş istiyorlar e, ve o kitap oraya gidiyor. Ve yani ekmek yaktanın bile kapalı oldu bir anda. Şimdi alaysızlık teorisi kitabı ilk sırada oraya götürüyor değil mi? Ee, ne kadar e, kritik bir kitap oldunlar. Evet, aslında yavaş yavaş şeye geldik. Yani bir yandan şöyle bir toplama yapalım. Yani liberal e, liberalizmi eleştirisini güçlü buluyorum. Özellikle de var olan yaygın fikrin eleştirisi anlamında güçlü buluyorum. İkinci anlamda. E, liberalizmin paradoksunu açığa er çıkardığı için güçlü buluyorum. Ve üçüncü anlamda da e, bir takım politik söylemlerin içerisindeki o metafizik yanı demistik için oradaki gizi kırabildiği için güçlü buluyorum. Ama e, bu liberalizm eleştirisinden e, şimdi nasıl ki liberalizmin karşı tarafı anti-liberist ve anti-liberal politik birlikler, başarısız olatımda bir nasıl demokrasi tesir edilmiyorsa yani Şimit'in liberalizmi eleştirisi daha sonrasında işte bu tarz e, deneyimi yaşaması da liberalizm eleştirisini bize e, boşa çıkaracak bir argüman değildir. Yani o ikisini farklı kategorilerde görmek lazım. Gidip naziden liberalizmi eleştirdi diye o liberalizm eleştirisinin içindeki o güçlü argümanatasyonu görmeden edemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde liberal liberal paradoks kendisini bir şekilde var ediyor. Özellikle politikalığına ilişkin tavrında. Bazen işte biz onlar ayrımının kaldırılabileceğini öngörüyor. Bazen ee, diyelim çatışmanın bir tek hukuki ya da süreçlerle kaldırılabileceğini düşünüyor ama bir şekilde liberizmik kendisi paradoks üretebilen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. E, şimdi son bir şey kaldı şimdilere ilişkin diyelim. ...çok ciddi bir e, kısım. Önümüzdeki e, hafta e, genç bir arkadaşımız e, bize e, bu atölye e, ...atölyeyindeki semineri yapacak, Enes Piran bizimle olacak ve... E, ...aslında onun konularına girdik geçtiğimiz süreçte. Özellikle Haskerzen ve Schmidt tartışmanıyla onun e, yapmış olduğu master tezinin konularına girdik ama bize... E, Total Devlet ve başka istersen biraz kısaca bir iki cümlesi söyleyebilirsen. Total Devleti dair mi yapacağız? Haftaya ne yapacağız? Haftaya, haftaya dair yapıp yani, ne yapacağız? Total yani? Devleti biraz işleyeceğiz. Ee, yani ilk derste, ikinci kısımda da e, daha çok yine Vatı Devlet Teorisi'ne, yani devletin, total devletin yerini, işte devletin güç görünü, biraz da devleti görünteler diyeceğiz. E, İkinci kısım notal devlet alakolmuyor ama ilk kısım notal devlet alakolmuyor. Tabi okuma metni olarak da şey de belirlebilir, Cemal Bahlokan'ın kitabında şimdiden bir çeviri var. Tarihsel bir uğrat olarak devlet diye bir pasaj var. Okuma metni olarak da bu belirlebilir, on sayfalık bir yer şimdiden. Notal devletle ilgili İngilizce çeviriler var. Yani şimdiden... Makale şeklinde değil de daha çok işte Total Devleti'nin güvenliği toplusu kayıklar, e, Total Devleti, Total Savaş, Ersin Müller'e bir onaltık e, yaptı bir eser var. Bunlar 10 sayfalık eserler, Yine ondan aynı O yaklaşık 38 sayfalık, yani bir, bir eser. Bu dönem hemen Fransız-Almancası'nda durdur ama hani evet. Türkçe'ye çevirecek, bakın Romano'nun içinden çeviremedik. Ondan biraz daha gazete gibi olsa da, Yine da Esas o Özellikle de, e, yani total derin, bahsi çok <gülüyor> güncel bir tartışma. Yani evet. Biz de burada günlük mesele girmiyoruz ama çok işinize edecek. Karan Yine bu kalabalığı yani, önündeki hafta. Ben diyebilirim. izin verirseniz. Yani, ben zaten sonuç konusu. Tabii tabii. Yani ben yani, yani, tarzlara karışmıyorum. Şeyde nasıl deniyorlar. Evet yani daha iyi olabilir hatta. Şimdi de bir şey total yerin yani şu diye, bunu önümüzdeki haftaya bırakalım o da devlet değil yani totaliter devlet değil Sosyal devlet başka bir kavram sorular var sanırım buyurun Emine Hanım belki şimdi de ben ben de hani babaklısı bir konuda başkalarını da çoğunluğunda ama bu konuda bu konuda bu konuda bir konuda baya baya her yasağlar, hmm. yasal hak, helal değil kere, bir tanı Bu yasallık meşhurluk, ikileme ilçesinde ortaya, özelin de açısından, işte bir tesis değildir, detaylı bir anlatım alacağı çeşimdiki okumayla birlikte yanma tutuldu. Çünkü, üstelik de yok her zaman ortada. Iı yani de halbuki 30'da de, bu ıı ne e bir e de değilse. bir hani dair hmm, yani -まあ yeah, bir e Bu ıı olarak ıı Mesleğinizin yanında mı dediğinlerse, parlamento temsilcisiydi ama herkes temsil edebilecek bir kişi olur, kuruş olur ya da bir şey olur. Ya bu yasalık ne olur? Herkes tepkiler olmasın da, buna bir mistik, ara form üretime, bir mistikte üzerinde falan yapmak politik alanında, manikle evlenmiş, bunu olarak her zaman misti olarak anlıyorum. Şöyle yani buna Schmidt şöyle bir alıntı yapalım. Ee, Bursu ordu devleti diye kısa bir mektup vardır Şimitin ama yine bunu diktatörlük belirtmiyor anlatır. Şimit ee, meşhur e, genellikle e, aklamasyon diyor, aktavasyon, altışla olaylama dediğimiz altışlama olay altışla olaylamaya görevli yani o evi tümler çıkar geçmiş yaptıklarından bahsetmiştik altışlı ya da yuradır yani bir kere e, temsiliyetin kaynağı bu halkın alkışlamasında yani Şunu soruyor şimdi Burjuva Hukuk Devleti'nde, ya yani Burjuva Devletin e, gerçekliğinde, yani onun ana yaşam etkileri halk neredir diye sorduğunda e, ve bu halk işte ne kadar yer vardır, yani halkın kendisine, hep yani şimiti, yani o arkeik e, formu e, hükümdar bir halkla buluşma adını tasar düşünürse, yani halksız bir kamusallık yoktur ve kamusallık, kamusal, kamusallık kamusal olmak sizinde bir halk yoktur. O zaman. Bugün halk nedir diye sorduğunu varsayabiliriz işte. çünkü e, buradaki meşruiyet temeli anlamında bir e, alkış, e, alkış olayla, aklamasyonun e, en e, önemli e, diyelim e, temsil yetkisi olarak gördüğünü varsayabiliriz. Tüm bu oy vermenin şey yapmanın ötesinde alkışlı olay. E, bu da e, işte e, ve halkı da eğer demokrasi bağlı düşünürsek, yani türdeş bir demokrası düşünürsek, tüm ulusların kapsaması gibi bir şey var yani zor bir temsilden bağımsız bir olurca zor. Ya da diğer tür olacak şey, üçüncü yadimeli atıştıklar, öyle türdeş olacak. O da yani demokrasının içine bir faizden evet öyle bir portföy gerektirecek ya da başka bir çoğulcu portföyle türdeşlik sağlayacak yani şey bu. Ee, teşekkür ederim. Gelmesi için hafta yedan. Sağ da